C. Müekked sünnetlerden birinin terkine sirayet edecek bid'atlardır. İkincisi bid'ati hasenedir. Üstad-ı Azam'ın yukarıda işaret ettiği sonradan ihtisas olunup ve fakat bid'ate dahil olmayan bid'ati hasenedir. Bid'ati haseneyi şöyle de tarif etmişler. Bid'ati hasene sıfaten yahut işareten sünnette var olup Sonra maddeten meydana çıkandır. İşte bu kısımdan bazısı vacip olur. Mesela ilmi talep etmek şer'an emredilmiştir. Mesela hadis ilminin tedvinine işaret olunmuştur. Fakat peygamber hayatta iken hadis ilmi tedvin edilmemişti. Ancak bunda izni şer i şer'i olduğu için ve bilahare şer'i ilimlerin tahsiline vesile olduğu için tedvini bidati hasene olur. Şer'î ilimlere vesile olan alet ilimleri, mesela sarf, nahir, belagat, bazılarına göre mantık ve bu ilimlerin tahsiline imkan hazırlamak için medrese, minare yapmak da bu kısma dahildir. Bunda şart, şeriatı icat edenin kavlen yahut fiilen yahut işareten izninin var olmasıdır. İşte bu itibarla ulema, ibadete vesile ibadettir. Çünkü vesile emredilmiştir, dediler. Hakkında varit olan hadislerin kısma azamisi mevdu olduğu için, regaib, kandil ve kadir gecelerinde tesbih namazı gibi nafile namazları cemaatle kılmak mekruh ve bid'attir. Hem de çirkin bid'attir. Yani bunlarda cemaat meşru değildir. Ama tesbih namazı kılmak bid'at değildir. Böylece Kur'an-ı Hakimi tecvidin dışında okumak da bid'attir. Nitekim Bezaziye'de lahin yani müzikle Kur'an'ı okumak, zikretmek masiyettir diye tasrih edilmiştir. Nevevi Müslim'in şerhinde diyor ki: Sabah ve ikindi namazlarının akabinde halkın ihdas ettikleri musafaha çirkin bidattir. Çünkü ashabtan bunlar nakledilmedi. Yine El Mevahib'den naklen Tarikati Muhammediye'nin şarihi Şeyh Recep diyor ki: İki bayram yahut cuma namazından sonra veya beş vakit namazlardan sonra zamanımızda halkın ihdas ettikleri musafaha çirkin bid'attir ve mekruhtur. Musafahanın sünnet oluşu mülakat anındadır. Nitekim el hidayet ül adlı eserde de böylece kaydedilmiştir. Muhaşisinin müdafaası yanlıştır. Yukarıda Üstad-ı Azam'ın işaret ettiği üzere Nakşibendi tarikati Fıkhın zahiri üzere mebni olduğu için fıkh kitaplarıyla amel etmek gerekir. Hasılı, bidati hasene dört noktada mutala edilir. a. Mendup olan bidatlerdir. Minare, medrese, tekye yapmak, aruz ilmini öğrenmek, edebiyat kitapları telif etmek gibi. Bazıları mantık ilmini de buna dahil ettiler. Bazıları mantık ilminin öğrenilmesini, Felsefe ilimleri gibi çirkin bidatlere dahil ettiler. Hanefilerden kısmı azamisi bunu tercih ettiler. İtikadından emin olmayana göre ittifakla haramdır. B. Vacip olan bidatlerdir. Her bir beldede yetkililerin mülhitleri reddetmek, ehli sünnet ve cemaatin mezhebini takviye etmek, felsefecilerin delillerini reddetmek, İslami akideleri muhkemleştirmek için Tebliğ ve tehlifleri bu kısma dahildir.